Hocam, gayri gayrimüslim birisi evet. sonradan Müslüman olmuş. Gerekli şartları yerine getirmiş. Evet. E, sünnet de olmuş. Adını da değiştirmiş. Evet. E, sevdiği bir kız varmış. Bu noktada evlenmelerine kızın ailesi evet. müsaade etmiyormuş hocam. Evet. E, kız ne yapması gerekiyor? Kaçsa evet. bu durumda olur muymuş evet. bu Şimdi şöyle bir inanç varsa şu yanlış. Yani bir insan gayrimüslim bir insan Müslüman olmuş ve buna rağmen Müslüman olsa bile buna kız verilmez. Dinimiz yasaklamış şeklinde bir inançları varsa bu yanlış. Müslüman olmuşsa bitti. Yani bir Müslüman bayan ancak ve ancak Müslüman bir erkekle evlenebilir. Bu Müslüman erkek ister annesinden babasından doğduğu zamandan itibaren Müslüman olsun. isterse daha sonra ihtida etsin. İslam'a girsin hiç fark etmez. Bu Müslümandır. Buna kız verilebilir. Bununla evlendirilebilir. Özellikle kızın kendisinde böyle bir talebi varsa, gönlü varsa... Bir babaya düşen, ebeveyne düşen böyle bir evliliğe mani olmamaktır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam men dînehu ve Size eğer dini konusunda razı olduğunuz, ahlak bakımından beğendiğiniz bir insan kızınıza talip olarak gelirse sakın ola onu reddetmeyin. Eğer reddederseniz yeryüzünde fesat ortaya çıkar, bozgunculuk ortaya çıkar buyurmuş. Dolayısıyla Müslümanın kriteri bu insan gelmiş Müslüman olmuş hatta tebrik etmek lazım. Elhamdülillah biz Müslüman olduk hiçbir şey harcamadık. Gayret etmedik babamızdan miras kaldı hakkını ne kadar veriyoruz o başka. Ama bu insan cehdiyle gayretiyle İslam'ı araştırmış Hristiyan bir ortamda doğduğu halde İslam'ı öğrenmiş ve daha sonra Müslüman olmuşsa bu insanı tebrik etmek lazım ve bu insanı koruyabilmek İslam'ında muhafaza edebilmek için bizim Müslümanlar olarak ona yardım etmemiz lazım. Ve nitekim bu insan Müslüman olunca belki de pek çok insan kendi etrafında ailesinden ona bir tepki koymuş. Belki sıkıntı ortaya çıkartmış ama bu insan iman uğruna, İslam uğruna bütün bunları göze alarak Müslüman olmuşsa bu insanı takdir etmek kıymetini bilmek lazım. Peki babası böyle bir şeye rıza göstermiyorsa bir kız kaçabilir mi? Kesinlikle yapmamalı. Yani bu gibi şeylerden kıza düşen, evlatlara düşen bir vazife var. Anne babaya düşen vazife var. Anne babaya düşen vazife eğer kendisine talip olarak gelen, kızlarına talip olarak gelen insan, dindar, ahlakı güzel ve bu kızın yaşamını devam ettirebilecek imkanlara sahipse reddetmemektir. Onlara düşen vazife budur ve aksini yapmaları zulümdür. Kur'an bunu adıl tabiriyle ortaya koyar. zulümdür bu. Ama kıza düşen, evlatlara düşen bir vazife vardır. O da nedir? Yani bir evlat babasının annesine rağmen onların izni olmaksızın, rızası olmaksızın bir evliliğe teşebbüs etmemelidir. Kendisini de yarın bir gün anne baba olacağını unutmamalıdır. Yani ciğer paresi yetiştirdiği evladının kendisine rağmen rızası olmadan bir başkasıyla evlenmesine eğer kendisi razı oluyorsa o zaman kendisi de gitsin annesinin babasının rızası olmadan başka birisiyle evlensin. Dolayısıyla kaçmak çare değil. Burada yapılacak olan şey karşılıklı olarak ikna etmek, birbirlerini ikna etmek, hatta annesini babasını ikna edecek birileri varsa onları devreye koymak ve bu işi suhuletle uhuletle güzel bir şekilde halletmektir.